قال الحافظ بن حجر رحمه الله وحديث ألت النجحة لديور ديور, ديور فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي وأم سليم خلفنا وقد بواب له بقوله باب المرأة وحدها تكون صفا أي إمام البخاري رحمه الله Burada İmam bin Hacer bu hadisin altında diyor ki rahimehullah قال Dikkat edin bu hadiste ne diyor? Diyor ki Enes bin Malik Kala an ana ve انا fi في بيتنا el-Nabi sallallahu aleyhi ve a'mi ve um Sulaym Ay Anas'ın tamam mı? Enes'in annesiyle bu Ebu Süleym'in annesi ikisi de orada. Demek ki Enes ile Yetim Ali Satt ve Selam'ın arkasında namaz kıldılar. Onların arkasında da anneleri ayrı bir saf oluşturdu. Halbuki bunların anneleridir. Yani o çocuk annesinin yanında saf oluştursa, tamam mı? Bir sakıncası yoktur aslında. Niçin? Çünkü onun annesidir. O da yani onun yani kadın onun annesidir. Çocuk da onun çocuğudur. Dolayısıyla bir sakıncası yoktur. Buna rağmen aleyhissalatü vesselam namaz esnasında bile her ne kadar bu şahıslar mahrem olsalar bile aleyhissalatü vesselam ilk önce imam sonra erkekler sonra kadınları ayrı saf oluşturmuş. Dolayısıyla burada diyelim ki bir imam, imam bir de yanında bir erkek varsa. Örneğin bir baba. Baba imamdır. Tamam mı? Babanın oğlu da babasının yanında saf oluşturdu. Kim kalıyor? Kadın veya hutta kızı. Yani çocuğun kız kardeşi veya ablası. Namaz esnasında burada çocuk babasının yanında saf oluştururken anneleri veya hutta ablaları veya hutta kız kardeşleri onların yanında ey olan ile kız veya hutta anne yan yana durup imam önde durma, durmayacak. Ya Çocuk babanın yanında saf oluşturacak anne veya da abla veya da kız kardeş arkadan ayrı bir saf oluş, bir saf oluşturması gerekiyor. Dikkat ediyorsanız namazda her ne kadar mahrem iseler bile namazda bile ne yapmış Hz. ayrı ayrı saflar oluşturmuş. Burada biliyorsunuz erkekler için. Safta yer var iken bir Müslüman erkek camiye girdiği zaman o safı tamamlamadan ayrı bir saf oluşturması o kişinin namazı batıldır. Öyle değil mi? Çünkü Ali sattı ve selam diyor ki: La salat ali munfaridin kalfa safi. Tamam mı? Safın arkasında tek bir kişi tek başına saf oluşturup namaz kılması onun için namaz yoktur. Ama burada Ali sattı ve selam bu tatbikatı yaparken veyahut da bir babanın yanında çocuk, çocuğun arkasında anneleri veyahut da abla kız kardeşi ayrı bir saf oluşturması burada ayrıdır. Niçin? Çünkü bu la saf la la saf bu erkekler için söz konusudur. Erkekler kendi arasında. Ama erkekler ile kadınlar varsa o zaman namazda tek bir kadın bile olsa arkada tek bir saf oluşturunca bu onu oluşturmuyor. Diyor ki imam burada Ebn Hacar Fihi ennel mar'a la tasufu ma'ar <gülüyor> rical ve asluhu ma yuhşe minel iftitembihe niçin? Kadınlar veya da kadın erkeklerle beraber saf oluşturmaz veya da oluşturmaması lazım. Niçin? Çünkü fitne korkusu olabilir. Ey, kadının kalbi erkekle ve da erkeğin kalbi kadınla ne olabilir? Muallak olabilir. Dolayısıyla bu fitnedir. فَلَوْ خَالَفَتْ فَلَوْ yani, الْمَرْعَى اَجْزَتْ صَلَاتَهَا عِنْدَ الْجُمْهُرُ Yani burada bu mehram olan kadın oğluyla beraber, oğluyla beraber saf oluşturup baba da önde tek başına imam olduğu zaman Cumhurun görüşüne göre tek kelimeyle namazları sahiptir. Namazları batıl değildir. Ancak Ali Satt ve Selam'in oluşturduğu bu fiili sünnete aykırıdır. Dolayısıyla her ne kadar mahlem olsalar bile Ali Satt ve Selam namaz esnasında tek bir kadın bile olsa ayrı bir saf oluşturmasında bir sakıncası yoktur. Ama bu erkekler için söz konusu değil. Burada İmam Hacer ne demek, ne demek istiyor? Neyi, neyi anlatmak istiyor bu hadisin altında? Demek istiyor ki Allah rahmet etsin, bu hadisten anlaşılan, anlaşılan namaz esnasında bile, ey ibadet en mukaddes ibadet esnasında bile, Ali satt ve Selam kadınları ve erkekleri ayrılmıştır. Acayip. Yani bu en mukaddes ibadet esnasında ayırıyorsa münasebetlerde, eğitim ve öğretim anlarda veyahut da iş yerlerinde ayırmaz mı? Öyle ya. Niçin? Çünkü ibadet esnasında hiç kimse kimseyle konuşmaz. Herkes tekbirat-ı ihramı aldıktan sonra gözünü secde yerine dikmiş, kalbi Allah'la muallak, huşuğa dalmış, okuduğu okuduğu kıraatle beraber okuduğu kirayetin manasını düşünerek tamam mı? Allah Celle Celaluhu ona bakıyormuş kendisi Allah'ı görüyor veyahut da onu, onu görmediği halde Allah onu görüyormuş gibi ki görüyor ne yapıyor? O huşu adalarak ve o huşu esnasında ve o mukaddes ibadet esnasında bilaki müstahil bir kadın erkekle veyahut da bir erkeğin kadınla kalpleri birbirleri muallak olsun. Buna rağmen İslam, dikkat ediniz bu hep nedir? Mubah olan şeylerdir. Buna rağmen İslam Burada engel koydu. Ve burada kalkan koydu. Ey kalkan nedir? Sütre nedir? Sütre ve da kalkan veya da engel. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Bugün o zaman için bir tek mescitte hiçbir sütre olmaksızın ne yapmışlar? Kadınlar arkada, erkekler önde. Bu zamanda biz bakıyoruz ki cami Müslümanların camilerinde kadınlara ayrı oda oluşturulmuş. Öyle değil mi? Kadınlara ayrı bir kapı Subhanallah alazim. Yani kadın şu kadınlar ayrı bir yerde namaz kılarken. yani siz de düşünün benimle beraber düşünün şöyle. Yani ben yanılıyorsam beni aydınlatın veyahut da hatırlatın. Bugün bu akraba denen akrabalar veyahut da eğitim ve öğretimde beraber eğitim ve öğretim görenler veyahut da iş yerlerinde çalışanlar namaza o gel, gittikleri zaman kadınlar şu kapıdan giriyor ayrı Ayrı odalara giriyor namaz kılıyorlar. Erkekler şu diğer kapıdan giriyor. Ayrı saflar oluşturup namaz kılıyorlar. Peki dışarıda karışık idiler. Burada ayrı namaz kılıyorlar. Yani sanki burada caizmiş de namaz esnasında bir arada olmak caiz değilmiş gibi anlaşılıyor. Gerçekten burada büyük bir çelişki var. Dışarıda beraber oturuyorlar. Karma karışık oturuyorlar. Konuşuyorlar. Şunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Ama namaza gidildiği zaman kadınlar ayrı bir oda yani en arka veyahut otta balkonda, mescidin balkonunda erkekler diğer odada veyahut da önde. Sanki yani orada harammış da, orada caizmiş de burada haram. Öyle değil. Doğrusu eğer bu mukaddes ibadet esnasında karışıklık haram ise diğer anlarda ve diğer, diğer vakitlerde, diğerlerde çok çok çok daha nedir? Çok daha haramdır. أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الله رسوله صلى الله عليه وسلم دار رواية تجيب شو حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لن لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رواه البخاري. بير توبلم بير توبلم Kendilerine veli emir olarak, ey hakim olarak bir kadın seçseler o toplum hiçbir zaman iflah olmaz diyor Ali Satt evet. Ve bu hadis, bu hadisi Buhari rivayet etmiş. Diyeceksin ki efendim, bu hadisin karışıklıkla ne alakası var? Hani bir kadın İslam ümmetine emir veyahutta hakim veyahutta ölül emir halife olmaz diye bunun ihtilatla ne alakası var? İhtilatla alakası var. Nasıl? Yani nasıl ihtilatla alakası var? Çünkü bu kadın, bu ölül emir olan olacak olan kadın, yani toplumlar tarafından seçilecek olan bu kadın, hakim olarak, emir olarak, cumhurbaşkanı veyahut da başbakan olarak veyahut da halife olarak, bu kadın insanları o toplumu idare ettiği için toplantılara girecek. Öyle değil mi? Uluslararası arasına çıkacak. Ve bu uluslararasına çıktığı zaman erkeklerle karışık olacak. Hele hele erkekler de kafir erkekler olabilir. Çünkü kendi ülkesi dışındaki diğer ülkelere gittiği zaman kafir olan ülkeler var. Örneğin Avrupa ülkeleri. Ve bu Avrupa ülkelerin genelde hakimleri hepsi erkek olmakla beraber. Aynı zamanda Müslüman değiller. Dolayısıyla bunlarda haramlık selamlık diye bir şey söz konusu değildir. Ha o zaman bu kadın ey müslümanlara hakim olacak bu kadın veyahut da toplumun kendine hakim olarak seçtikleri bu idareci kadın erkeklerle karşı çıkılacağından dolayı Ali satt ve ne yapıyor? Bunu sakındırıyor ve diyor ki bir toplum diyor kendine yani o toplumu idare etmek için bir kadın seçseler diyor o toplum hiçbir zaman iflah olmaz. Biz bakıyoruz ki bu dönemde ve bu zamanda birçok İslam ülkelerinde içleri, dişleri Bakanı veyahut da İçişleri Bakanı veyahut da Başbakan veyahut da Cumhurbaşkanı veyahut da bilmem ne bilmem ne ne kadın olarak görüyoruz. Dolayısıyla burada ve Vesselam bu hadiste anlaşılıyor ki anlaşılıyor ki kadınların ve erkeklerin bir arada bulunması kesinlikle caiz değildir. Ve diyor ki burada يتضمن تحريم اختلاط الرجال بالنساء لأن منع المرأة من الولاية العامة هو من أجل أمور ومنها احتياجها إلى مخالطة الرجال. وهذا قاله الجمهور. Bu cumhurun ay İslam ümmetinin çoğunluğunun görüşüdür. Yani bir kadın hiçbir zaman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 ona azab eder bu Allah'ın hakkıdır celle Celaluhu o Allah ne dilerse o karar o kadın hakkında kendisi karar alır. Gün de jemoorul fuqaha ve ilâmâlü kıdama anna nisa umirnâ bil karar fil diyor yani cumhurun ittifakıyla diyor kadınlar diyor kadınlar diyor asıl etibarîle evde oturmaları içindir çünkü kadının vazifesi evdir. Onun için örneğin bir dişler bakanı ile içler bakanı gibi erkek hani bir temsil yapacak olursak erkek dişler bakanıdır. Ey dişleri görür, çalışır evin ihtiyaçlarını alır şunu bunu bunu. Kadır ne yapar? Kadın da ev ihtiyaçlarını yapar, çocuklarını terbiye eder, çamaşırını yıkar, evi temizler, şunu bunu yemeğin hazırlar, erkeğin e erkeğe hazırlık yapacak ve genelde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 ya memur olacağım ya da yani memure öğretmen veya da memur, işte sekreter, işte bir yerde çalışır hani çünkü o da maaşiyeti. Niçin? Çünkü adam arabaya binmek istiyor. Lüks bir lüks bir dairede oturmak istiyor. Lüks yemekler yemek istiyor. Lüks yerlere gitmek istiyor. Efendim şudur budur falan da filandır derken hanımını, kendini ve hanımını ne yapıyor? E kendi eliyle cehenneme atıyor hiç varıyor. Çünkü Allah Celle diyor ki ya eyhellezine amenu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Tamam. Yani Allah celle celaluhu burada yani kimi uyarıyor? Kime? Kimi şey yapıyor? Ya eyhellezine amenu E Eiman edenlere burada Allah celle celaluhu iman edenlere çağrı yapıyor. Yani nasıl olur? Bir Müslüman erkek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 Allah Celle Celaluhu affetmezse bunların yeri cehennem olur. tabii ki cezaları bittikten sonra iman üzerinde öldüyseler en sonda Ehl-i Sünnet Cemaat'ın inancına göre cennete girecekler. <gülüyor> Hadis Ummu Hümeyt radıyallahu ta'ala anha diyor ki İmraat Ebi Hümeyt Es-Sa'idi radıyallahu anha Cahet ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe kâlet, ya Resulallah bu kadın diyor ki ve Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü İnni uhibbus salate ma'ake Bu kadın diyor ki Ey Allah'ın Resulü Ben senin arkanda Senin mescinde senin arkanda Namaz kılmak istiyorum diyor Ali Vesselam'a Kale Aleyhisselatü Vesselam Kad alimtu Enneki tuhibbin assalate ma'i Biliyorum Senin benimle namaz kılman veya da arkamda namaz kılman Benim mescimde arkamda namaz kılmanı istediğini çok iyi biliyorum ve salatuki fi beytuki hayrul leki min salatuki fi hücretiki diyor senin diyor kendi evinde namaz kılman biliyorsunuz ev içerisinde ev birçok oda var evde örneğin salon dedikleri buna dar deniliyor evin darı deniliyor biz ne diyoruz ona salon diyoruz diyoruz ki mesela iki oda üç oda dört oda işte bir salon bir salon dedikleri ey o salondan odalara giriş yapacak şeye deniliyor arapçada dar deniliyor ama Ammi Arapça'da dar dedikleri ey, evet. evin dışında veyahut da evin etrafını oluşturan havşe deniliyor. Tamam mı? Yani çevreye deniliyor dar. Dar aynı zamanda ülkeye denilir. Hani diyorlar ya darul İslam, darul Harb deniliyor ya. Yani belli bir çepe, Sınırlar. çevre sınırlarla tanınmış veyahut da edinilmiş bir yer ona dar deniliyor. Bu dar artık ister havlu olsun, ister ülke olsun, ister okul şey olsun artık fark etmiyor. Dolayısıyla diyor ki Aleyhisselam "Vesalatuki fi hujretiki hayrun min salatiki fi dariki. Senin özel öz hücrende, odanda namaz kılman salonda namaz kılman, kılmaktan senin için daha hayırlıdır." O kadar ki kadın kadın erkeklerden hiç kimse onu görmemesi için tesettüre bürünmesi gerekiyor. Dikkat ediniz hadis çok önemli. Ve bu hadisi İmam Ahmed ve Ebû Huzeyme rivayet etmişler ve bütün hadis alimleri demişler ki bu hadis sıhhattir. Vesalâtuki fî dâlikh hayrun leki min salâtiki fî mescid fi mescid kavmiki. Senin diyor kendi salonunda yani evin salonunda namaz kılman senin kavmin eysenin mahallenin mescidinde namaz kılmandan çok daha faziletlidir. وَسَلَاتُكِ ف۪ي mescidi قَوْمُك۪ي خَيْرُ لَكِ مِنْ صَلَاتِك۪ي ف۪ي mescidi Senin kavmin ey mahalle mescidinde namaz kılman, gelip de ta benim mescime kadar gelip, benim mescimde benim arkanda namaz kılmaktan, senin için Allah katında daha hayırlıdır. Niçin? Çünkü bu uzun mesafe, çünkü uzun mesafe gittikçe, yol uzadıkça, bu yol esnasında birçok erkeklerle karşılaşacak. Vayot birçok erkek onu görecek, vayot da kendisi görecek. Ya erkek ona karşı ona karşı zayıf duracak, veya da kadın ona karşı zayıf duracak. Çünkü kadın çıktıktan sonra şeytanın tek işi nedir? Bu kadın ve erkekle uğraşması. Bu kadını ve erkeği yoldan çıkarması için var gücüyle ne yapıyor? Bunlarla uğraşıyor. Dolayısıyla Ali Vesselam diyor ki senin diyor kendi mahallen ey senin toplumun senin kavmin mescidinde namaz kılman benim mescidimde namaz kılmaktan senin için Allah katında daha hayırlıdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kale <gülüyor> yani <gülüyor> Arravi Kale dedi ki fe <gülüyor> Fabunia لها مسجد في أقصى شيء من بيته وأضمه، فكانت تصل فيه حتى لقيت الله سبحانه وتعالى. Aliy Satt ve ta Selamın tavsiyesi üzerine ne yaptı? Kendi evinde ona bir mescit edindi ve o karanlık mescidinde eceli gelinceye kadar orada namaz kılıp Aliy Satt ve Selamın ve kendi kavmi mescidine bir daha gitmedi. Aliy Satt ve Selamın nasihatını duyarak soruyu soran kadın. He. Yani çünkü diyor ki ey Allah'ın Resulü ben seninle beraber senin mescidinde senin arkanda namaz kılmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Ali Satt ve Selam'ın mescidinde namaz kılmak kaç namaza bedeldir? 500. 1000. Evet. 1000. mescid Aksa'da 500. Ali Satt ve Selam mescidinde 1000. Haram yani Mekke mescidinde 100.000 namaza bedeldir. Subhanallah. Yani aleyhis, hem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında hem Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde kadın diyor ki Aleyhisselatü ona sen kendi kavminin evinde e, mescidinde namaz kılman benim mescidinde ve benim arkamda namaz kılmaktan senin için Allah katında daha hayırlıdır. Dolayısıyla Müslüman niçin bunu söylüyor? Çünkü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam El mar'atu avrah Kadın avrettir. Kimin için avrettir? Yabancı erkek için ahurettir. Dolayısıyla kadın avret ise var gücüyle elinden geldiği kadar yabancı bir erkek onu görmemesi için ne yapacak? Devamlı kendini eve kapat kapatacak. Ancak zaruri işler olursa ve o zaruri işleri hiç kimse ona görmeyecekse o zaman o zaruri, zaruri işini görmek için ne yapacak? Gidecek böyle hemen alacak, getirecek. Yok şimdiki bu zamanın kadınları ne yapıyorlar? Çarşılara gidiyorlar. Kendine südyen alacak. Karşısındaki adama diyor ki işte şu südyeni istiyorum, şu kilotu istiyorum. Ve neler görüyoruz biz burada çarşılarda. Adam tutuyor, kadın şöyle bu bana yakışır mı? Bu bana olur mu? Allah rızası için. Bu Müslüman kadının yapacağı bir hal ve hareket mi? Allah'tan korkan bir kadın nasıl olur da gider? Bir erkekten iç çamaşırını alır. Nasıl olur? Hani haya? Hani Sadbesem diyor ki haya'nın onda dokuzu kadındadır. Hani o kadındaki haya? Nasıl bir kadın gider bir erkekten iç çamaşır alır? Kocası ne yapıyor? Oğlu ne yapıyor? Abisi ne yapıyor? Amcası ne yapıyor? Dayısı ne yapıyor? Hele bazı erkekler, bazı Müslüman erkekler hanımlarını çarşılara bırakıyorlar. Gidiyor erkeklerle vul vul vul vul vul vul vul istediklerini yapıyorlar. Hani? Hani Allah korkusu? Ve Allah'ın sözünden diyor ki itteqillah heytumekin. Nerede olursan ol Allah'tan korkarak Allah'ın sakındırdığı şeylerden sakın. Evet. Demek ki bunu Aleyhisselatü selam için söylüyor? sırf kadınların ve erkeklerin bir arada olmaması için ve erkeklerin kadınları görmemesi için kadınların da erkekleri görmemesi için ve vesselam diyor senin kendi evinde veyahutta kavminin mescinde namaz kılman benim arkamda namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Sırf burada erkeklerin kadınları görmemek ve e, erkek ve kadınların erkekleri görmemesi için vakit bitti mi? 5 Tayip. Burada bundan önceki derslerimize değinmiştik. Yine değinmek istiyorum. Çünkü konuyla alakalı diyor ki İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki: "Ma fitneten adar ala'r rijal min nisa Diyor ki Ali Sattu's Benden sonra diyor. Benden sonra en büyük fitne diyor. Nedir biliyor musunuz diyor? Diyor ki erkekler ve kadınlar üzerinde ve o zamanda olacak bu fitneler diyor. En tehlikeli ve en zararlı ve en fitneli olan şey erkeklerin kadınların ve da kadınların erkeklerle karşılaşması ve buluşmalarıdır diyor. Tamam mı? Diğer İmam Müslim rivayet ettiği hadiste diyor ki: Ittaku dünya, vettakun nisa, fe inna evvel İsrail kanet fi nisa." Dünyadan sakının. Dünyadan sakının derken yani hiç dünyayla uğraşmayın demek değil. Ey kendinizi tamamen dünyaya bağlayıp da Allah'ın koymuş olduğu sınırları, sınırları çineyip de tamamen kendinizi dünyaya teslim etmeyin. Şüphesiz ki insan dünyada varsa tamam mı? Hem dünyası için çalışacak hem ahireti için çalışacak. Ancak belli sınırlarla. Kendini böyle mutlak manada, özgür, böyle mutlak bir özgürlük içerisinde kendini dünyaya teslim etmesi, Allah'ın emir ve yasaklarını kala almamak, tabii ki bu Allah katında en büyük nedir? En büyük tehlikeli şeydir. وَاتَّقُوا <gülüyor> النِّسَى Bir de kadınlardan da sakının diyor. Allah'tan korkarak size haram olan nisanler, kadınlardan sakının diyor. فَاِنَّ اَوَّلُوا فِتْنَةِ Bani İsrail diyor. Beni İsrail oğulların tamam mı? En büyük fitnesi ve ilk fitnesi neydi? Kadınlar da ve genelde bu dikkat ediyorsanız şu anda Yahudiler, Yahudiler ve Hristiyanlar Haçlılar ve Yahudiler, Masonlar şunlar bunlar. Neden şu anda kadın özgürlüğü diye hemen bağıra bağıra her yerde kadın özgürlüğü diye bağırıyorlar? Çünkü onlar biliyorlar ki bir toplumu ancak kadın bozabilir. Burada sen? kadınların ve erkeklerin bir arada olmadıkları için genelde kadınlar da haya olur erkekler de haya olur ama kadınlar ve erkekler karışık oldukları bir yerde o kadında haya diye bir şey kalmıyor seninle konuştuğu zaman bir erkek gibi konuşuyor tıpkı bir erkek gibi sanki karşısında bir erkek var o kadın hiç haya diye bir şey kalmamış. Gene İmam Buhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadis diyor ki: "İyyakum ve dukhulun Diyor ki: "İyyakum ve dukhulun al Sakın sakın sakın ha kadınlar üzerine girmeyin. Kadınlarla karışmayın. Bu sözü söylerken Hz. Vesselam Ansar'dan bir şahıs diyor ki: Fakala raculun min ansar Ya Rasulallah, efara'eyte al Ey Allah'ın Resulü. Peki Hemu konusunda ne dersin? Kale aleyhissalatu vesselam El hemu huve el mevt El hemu huve el mevt dediği Ey kocanın akrabaları Kocanın akrabaları Ey abesi, kardeşi, amcası, dayısı Tamam mı? Ve onlardan gelecek olan erkekler Bunlar Kadınlar üzerine girmesi veya da kadınlarla bulunması ölümden daha beter daha doğrusu ölümün ta kendisidir niçin çünkü bu şahısların bir arada bulunmaları Allah korusun hiç san hiç tahmin etmediği nahoş şeyler olabilir diğer hadiste diyor ki la yakhluvenne bi imraatin fe şeytan felifuhume bir erkek bir kadınla bir araya gelmesin zira gelirse diyor üçüncüsü şeytandır Allah rızası için eğer ve Vesselam bütün burada diyor ki İyyakum an annise tamam mı? Burada kadınlar ve erkekler karma karşı oturmaları ve burada herkes kendi, kendine göre bir şeyler konuşması ve malayeni konuşmalar da olacak daha doğrusu nahoş şeyler de sözler de sarf ediliyor çünkü haya kalmayınca haya kalkınca Allah korusun her şey olur ve orada bakarsın ki şakalaşıyorlar böyle nahoş nahoş şeyler sözler sarf ediyorlar ve derken burada Allah korusun eve gidinceye kadar hep Allah'a isyan ederek masiyatlar içerisinde kalıyorlar. La <gülüyor> <gülüyor> yehlüvenne raculum bimraatin ille ma ma ma ma mahramin diyor. Bir şahıs an, bir kadın ancak mahremiyle beraber bir arada olabilir. Bir arada olabilir derken nasıl ne demektir? Örneğin bir, er, bir kadın bir şeyler almak istiyorsa kocası onunla beraber gider onunla has olan şeteset türlü hicablı bir şekilde kocası ne yapar ona istediği şeyleri alır kalkıp da bir erkek Müslüman bir erkek hanımını çarşılara pazarlara gönderip erkeklerle alışveriş yapması özellikle iç çamaşırları şunlar bunlar şakalaşmalar memleler, şunlar bunlar ya Allah'tan korkan bir Müslüman bunu yapar mı ya Allah rızası için söyleyin ve bugün Müslümanların birçoğu maalesef şiddet Maalesef işte değil. ne yapıyorlar? Bu tür hareketleri yapıyorlar. Belki kadın dışarı, koca işte, kadın kendi kafasına göre çıkıyor bakkala gidiyor, çıkıyor pazara gidiyor, çıkıyor burnere gidiyor, çıkıyor filan komşuya filan hiç izin almadan. Maalesef Resulullah selam diyor bir kadın kocasından izin almadan ayağını dışarı attığı zaman gelinceye kadar tekrar eve gelinceye kadar bütün melekler ona lanet okuyor. Çünkü o erkek karısının kapıdan dışarı gitmesine asla müsaade etmiyor. Dolayısıyla ondan gizli bir şekilde kalkıp gittiği zaman diyor ki aleyhissalatü tekrar eve gelinceye kadar artık bir saat mi, iki saat mi, üç saat mi üç saat boyu, bir saat boyu ona lanet okuyorlar. Kocasının rızasıyla çıkarsa? Efendim? Kocasının rızasıyla çıkarsa? O zaman bundan, bundan sonraki dersimizde gelecek diyor ki aleyhissalatü vesselam bu gibi erkekleri deyyuslikle itham ediyor aleyhissalatü vesselam. ''Ellezi la yegar ala şarafihi ve huve deyyus'' Yani ''deyyus'' bel peltek şeyleri. Biz Türkçe ne diyoruz? Pezavud. Biz Türkçe ne diyoruz? ''deyyus'' diyoruz değil mi? ''deyyus'' Türkçe ''deyyus'' yani ''tha'' ''peltek'' Türkçe olmadığı için diyoruz ki ''deyyus'' Ama Arapçası ''deyyus'' ''peltek'' ile yani ''tha'' ila ''tha'' meftuha. Türkçe manası şey nedir? bezaydı ha, Yani kıskanmayan. Namusunu kıskanma. kıskanmıyor. Aman sizde ya hiçbir Bu kadar aşırı olur mu ya? Bu kadar aşırı gitmeyin. Yani kadın ne olur yani gidip eşyalarını alsa, kendi kendine has eşyaları alsa, şunla konuşsa, bununla konuşsa, şunla otursa, amcası oğlu, dayısı oğlu, teyze oğlu falan filan. Ya siz şu hocalar var ya diyor. Şu hocalar var ya diyor. Dünyayı darlaştırdınız arkadaş. Her şeyi haram kıldınız. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Hiçbir yer kalmadı. Hocam vakit bitti. toparlarsınız. Tayyip. O zaman vakit bittiyse burada son veriyoruz. İnşallah Rabbim Celle Celal'i ve ömür ve sahat verirse tekrar devam edeceğiz. Sadabu Allahu Alem ve Sallahu ve Sallamu Mubareka Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme ecma'in. Subhanakallahu bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ilaheke. Geçsin efendim. Allah'a mübarek olsun. Amin. E ee, işte böyle ya. çocuklar için seviniyoruz gelince <gülüyor> büyüyorlar ondan sonra ya. bize neler yapıyorlar. Aa. bize. Evet, evet abi. Dedin evin terbiye et, büyüt, yedir, içir, ısıt falan. Belli bir yaştan sonra seni arkaya atıyor gidiyor. Maliş. Yani. Sen bilmiyorsun sen anlamıyorsun hocam, sonra Sen sor. gericisi, sen hocam. kafası. Hocam. Tamam. Sonra.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 çünkü onlara mes etmişti diyor ama ayaklarında daha hala çorapları var ee, bu şekilde diyor abdest bozulur mu veyahut da Buna biz mes değil mi? Ya? Ali radiyallahu teâlâ bir gün Nâli üzerinde Mesih yaptı. Nâil dedi yani şimdi bizim ayakkabı dediğimiz e, hıf neydi hıf aşık kemiklerin üstüne aşacak ayakkabı, ayakkabıya deniyor biz evet. bot mu diyoruz Türkçe'de? Evet.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 Ondan sonra tekrar el, ayakkabısını veya da çorabını veya da giyecek. Ondan sonra tekrar ikinci bir abdest bozulmasında mesih yapabilir. Ancak çorapları veya da meslini çıkardı diye abdest bozulmaz. Allah'a emanet ee, Esselamu Aleyküm demiş bir kardeş Dışarıda İslami olmayan Tesettürle veya Saçı açık dolaşan bir kardeşimize Nasihat ettiğimiz zaman Ben sadece diyor Allah hesap veririm Diyerek dinlemiyor Bu kardeşlerimize duadan başka neler yapabiliriz Demiş Cezakallahü hayran Tabi erkeğin Erkeğin kadına Nasihat etmesi biz Ben şahsen hiç tavsiye etmem Yani böyle yüz yüze ama, yabancı, per... yabancı He. ama perde arkasından bir erkeğin bir kadına nasihat etmesi veyahut da ders vermesi mehremiyle beraber örneğin burada kocası oturuyor, kardeşleri oturuyor kadın da orada veyahut da kadınlar öbür tarafta perde arkasından veyahut da mikrofonla veyahut da şimdiki yani şimdiki bu teknolojiden faydalanarak mesela e, internetten televizyonlardan veyahut da kanallardan videolardan buradan faydalanmakta bir beis yoktur ancak böyle direkt bir erkek kadınla oturur çünkü Türkiye'de maalesef şiddet bu şu anda mevcuttur. Yani Türkiye'de maalesef şiddet böyle bir kol oluştu. Kadınla yani erkekler kadınlara ne yapıyorlar? Davete davet yapıyorlar. Bunu bizzat bizim oturduğumuz yerde bir kardeşimiz evli olduğu halde kadınlara davet edeyim derken Gözü o kadında kaldı ve o kadınla gizli bir şekilde evlendi. Hiç birinci hanımı da haberi yok. Sonra abesi onu bir parkta keşfetti. Onu onunla görünce ne bu nedir? dedi ki ben bunu diyor ki ben buna davet ediyorum. Çünkü bu gençlerin veyahut da bu kolun bu kolun veyahut da bu ev kolun erkeklerin kadınlara davet yapmasında bir sakıncalı bir sakınca görmüyorlar. Doğrusu alimler buna kesinlikle cevaz göstermiyorlar. Dikkat ediyorsanız biz burada şimdiki bugünkü dersimizde kadınlar aleyhissalatü vesselam'a diyorlar ki işte bizim için bir gün ayır. Tamam mı? Aleyhissalatü vesselam Resul'dür. Aleyhissalatü vesselam. Ve bütün kadınlar da onun ümmetidir. Ve Allah celle celaluhu bu konuda ona cevaz göstermiştir. Ancak bugün bir erkek işte burada aleyhissalatü vesselam kadınlara öğretmiş diye bir erkek kalkıp da kadınlarla bir araya gelip onlara ders vermesi böyle yüze yüz ders vermesi veyahut da bir arada olması kesinlikle caiz değildir. Ancak dediğimiz bu vesileler veyahut da bu şeyler arkasından, perde arkasından veyahut da bu gibi teknolojiden faydalanarak erkeklerin kadınlara nasihat etmekte bir veis yoktur. Bu bir. İkincisi ikincisi eğer Böyle bir şey yoksa böyle bir vesile de yoksa ne yapar o erkek? O erkek hanımına veyahut da kız kardeşine, ablasına, annesine ne yapar? Mesajlar yazar, ey hadisler bu konuyla ilgili hadisler yazar, ayetler yazar ve gider o kadın ne yapar? O kadına veyahut da o, koza, o kıza verir ve o kız o erkeğin kağıtlar üzerinde veyahut da kasetlerden biliyorsunuz birçok hoca kardeşimizin e, ister Türkiye'den olsun, ister Türkiye dışındaki alimler veya da ilim, talebe, ilim talebelerin kasetleri var. O kasetler mesela o konuyla ilgili bir kaset verir ve o kaseti dinler. Veyahut da ki o konuyla ilgili bir kitap verir. Veyahut da e, mesela e, mahreminin olduğu bir yerde. Örneğin burada erkek hanımıyla oturuyor. O kadın da açtı, telefon açtı. Telefonda ona nasihat edebilir. Hanımının olduğu yer. Çünkü Burada eğer o erkek telefonda o kadınla konuşurken hanımı mahremi yoksa Allah korusun orada şeytan araya girer öyle ya ve orada nahoş şeyler olabilir. Dolayısıyla Müslüman elinden geldiği kadar yüz yüze kadınlarla karşı karşıya gelip ona nasihat etmekten uzak dursun. İlk üçüncüsü bir İlim talebesi veyahut da davetçi devamlı devamlı özel anlarda anlattığı şahıslar için Allah'a, Allah'tan hidayeti ne yapar? Dua eder. Yani her Müslüman sen bir davetçi olarak insanlara kendini sunuyorsan veyahut da bazı şeyleri sunuyorsan o insanların bu anlattığın şeylerden faydalanmaları için Allah'a ne yapıyorsun? Niyaz ediyorsun. Ben şahsen devamlı Şap devamlı böyle özel yerlerde örneğin kıyametle ezan arasında bazen sujudlarda bazen yürürken falan devamlı devamlı ben diyorum ki ya Rabbi beni işiten her erkek ve kadının tamam mı Sana tam hakkıyla kul olması için sen onları ne yap onlara hidayet ver. Ben şahsen çok dua ediyorum. Dolayısıyla Ali Satt ve selam ümmetine ne yapıyordu? Dua ediyordum. Alimler geçmişte alimlerimiz, Sıbbani alimlerimiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar için dua ediyoruz. Ve özellikle siz dikkat ediyorsanız Usulü 3'de, Kavaid-i 4'de kavaid İmam Muhammed bin Abdülvehab Rahimahullah ilk başlangıçta ne diyor? İ'lem Rahimakallah diyor. İ'lem Allah diyor bilmiş ol ki diyor tamam mı Allah'ın rahmeti senin üzerinde olsun şunu bil ki şöyle şöyle şöyle ve başlangıçta ne yapıyor hep dua ediyorlar. Dolayısıyla bu kardeşimiz devamlı böyle özel anlarda örneğin gece vakitlerinde ezanla kamet arasında iftardan önce özellikle oruçlu olduğu anlarda sabah ta fecir çıktıktan ta akşama kadar bu an oruçlu olan kişi duası Allah katında makbuldur. Bu kişi bu kadınlar için Akrabası mı olur? Akrabası olmazsa bile dinde kardeşidir. Ne yapar? O Müslüman kadınlar için hem dua eder hem de irtibatı koparmaksızın, ey bu tür vesilelerle irtibatı koparmaksızın devamlı ona o konuyla ilgili kasetler, CD'ler e, veyahut da işte şu şu şu kanalı veyahut da şu şu efendim şu şu e, odayı seyredin veyahut da dinleyin diye olur ki inşallah duayla, bu nasihatlarla inşallah Allah Celle Celaluhu onlara hidayet verir. Yani düşünün ki biz bundan bundan yani bundan 45 50 sene önce biz bu yolda değildik. Yani hiçbirimiz hiçbirimiz şu anda hiçbirimiz böyle yüzde İslam hakkıyla şu anda anlattığımız gibi değildik. Zamanla Allah Celle Celaluhu biz istedikçe Samimiyetle bir kişi isterse Allah Celle Celaluhu ben inanıyorum ki Allah Celle Celaluhu o kişiyi o kişiye hak yolu gösterir. O kadın kardeşimiz veyahut da o davetçi erkek kardeşimiz her ikisi de samimi iseler inşallah bu dualarla, bu vesilelerle, bu şeylerle inanıyorum ki bir gün gelir Allah Celle Celaluhu onlara hidayet verir. Allahu alem. kadının çalışması caiz midir? Yani karışık ortamda çalışması caiz midir? Bir bayanın kız kardeşinin eşiyle oturması caiz midir? Zaten bütün bu derslerimizde genelde hep bunlara değindik değil mi? Yani mesela bir baldız ablasının veya da kız kardeşinin yanında oturamaz. Veyahut da beraber oturamazlar. Bazı alimler demişler ki eğer kalabalık akrabalar kalabalık bir andaysa mesela tamam mı yani örneğin uzak yerden geldi akrabalar oturuyor kendisi de oturuyor kadın tesettürlü bir şekilde hijablı bir şekilde demişler ki böyle e, amca abi dayı neyse hoş geldiniz safa geldiniz falan filan gibisi nasılsınız iyi misiniz gibisi ondan sonra çeker gider. Bazı alimler demişler ki perde arkasından ne yapar ona hoş geldin, safa geldin nasılsınız amca, abi dayı artık ne gibi bir akraba sırası varsa artık veyahut da enişte mesela enişte hoş geldin, safa geldin perde arkasından. Bu iki üçüncüsü bazı alimler diyorlar ki eğer çok yakın akraba iseler örneğin deminki söylediğimiz elhamu. Örneğin bir kocanın kardeşi ve yotta bir kadının ABC ve da kardeşi. Burada oturdukları zaman yani baba, dede, anne, nene, kadın bir arada tesettürlü bir şekilde malayani konuşmalar olmamak şartıyla böyle ahlaklı, terbiyeli herkes kendi hududunu bilecek ve bir arada oturmakta bir veis görmüyorlar bazı alimler ve bu çizgide olan bazı alimler işte İmam Elbani'nin cemaatinden veya otta öğrencilerinden bazı kişileri bu tür şeyleri söylüyorlar. Buradaki hembeli alimler ise kesinlikle kesinlikle buna en yakın akraba ile bir akraba bile olsa bu konuda kesinlikle cevaz göstermiyorlar. İster baldızı olsun, ister e, adamın e, kız kardeşi, kız kardeşinin ee, akrabası olsun kim olursa olsun yani en yakın akraba bile hanbeyiler kesinlikle bu konuda cevaz göstermiyor. Şafii'ler demişler ki eğer İslami adaba uyulacaksa, malayeni şeyler konuşulmayacaksa, örneğin köylüler gibi kendi akrabalar kendi aralarında tamam mı? İslami ahlaka uymak şartıyla bir arada beis görmüyorlar bazı alimler, Şafii'lerden bazıları. Bazıları da özellikle bu gibi Rabbani alimler aynen hembeliler gibi düşünüyorlar. Kesinlikle ihtilatı, ihtilatı caiz görmüyorlar. Bu bir. İkincisi iş yeri, iş yeri meselesi ise kesinlikle bir kadın erkeklerle beraber karışık çalışması caiz değildir ve genelde bu derslerimizde bunun üstüne basa basa konuşuyoruz. Hangi durumda caizdir kadının çalışması? Bir kadın, bir Müslüman kadın mesela eğer Erkeklerle görüşmeyecekse işi sadece kadınlarla alakalı ise o zaman o kadın gerçekten muhtaç ise ihtiyacını gidermek için çalışmakta bir beis yoktur. Eğer ihtiyaç sahibi değilse, tamam mı kadınlar için bile olsa en efdalı o işe girmeyip kendi evinde oturup çoluk çocuğuna bakması çoluk çocuğun terbiyesine ve kocasına hizmet etmesidir. Örneğin bir kadın öğretmenlik yapacak. O kadın öğretmenlik kadınlara, kızlara öğretmenlik yapıyorsa bir sakıncası yoktur. Erkekler onu görmeyecekse, tamam mı? Veyahut da bir kadın mesela kadınlarla alakalı bir iş yerinde. Örneğin hepsi kız. Terzilik yapıyorlar mesela. Hiç erkek onları görmüyor ve hiç erkeklerle muhatap olmuyorlar. Yani müdür kadınların yani orada terzihane'de çalışan kadınların müdürü kadındır. Tamam mı? sekreteri kadındır. Şu kadındır. Yani bütün şeyler hepsi kadınla ilgili. Böyle yerlerde şer'i yönden, şer'i yönden yaptığı iş helal ise çalışmakta bir beis yoktur. Ama ihtiyacı yoksa en doğrusu ve en güzeli kendi evinde oturup tamam mı? Kendi evinde oturup kocasına hizmet etmesi. Yok. Eğer evli değilse, kız ise, kız ise kendi evinde oturup o üzerinde farz olan aynı Aynı olan ilimleri öğrenir. Annesine yardımcı olur. Öyle ya. Annesine yardımcı olur evde. Annesinin mesela o evin işlerini hepsini göremeyebilir. O kız o evde annesine yardımcı olarak ne yapar? Evine hizmet eder. Eğer ihtiyacı yoksa yok gerçekten fakir ise ihtiyacı varsa böyle dediğimiz gibi kadınlar arasında erkeklere çıkmayacak şekilde o iş meşru olmak şartıyla. Çünkü bazı işler meşru değildir. Örneğin bir terzihanede çalışıyorsa bir kadın kafira kadınların modalarına uygun bir elbise dikiyorsa ve o kadınlar o elbiseyi giydikleri zaman da Müslümanlar arasında böyle ahlaksız bir elbise ise o elbiseleri o meşru olmayan o modaları oluşturduğundan dolayı alimler bunu caiz görmüyorlar. Niçin? Çünkü diyor ki o Müslüman kadına kafira kadınların örf ve adetlerine Uyan bazı elbiseler örneğin önden yırtmaçlı, yandan yırtmaçlı, arkadan yırtmaçlı veyahut da bluz ise arkadan yırtmaçlı veyahut da önden böyle göğüsler açık olacak şekilde. Çünkü bu tür modalar tamam mı İslami ahlaka aykırı olduğu için Müslüman, Müslüman kadına uygun olmadığı için bu tür elbiseleri yaptığı zaman günah kazanmış olduğu için. Çünkü Allah celle diyor ki: "Ve isyan ve Ondan önce nedir? "İyiliğe ve takvaya yardım edin, isyan ve zulme yardım ancak günahta, haramda, şunda, bunda yardımlaşmayınız. Dolayısıyla bu tür şeyler haram ise, haram olan şeylerde yardımlaşmak haramdır. Örneğin, bir adam evini kiralayacak. Adam sigara satacak. O adam o dükkanını o sigara satan adama kira kiralaması kesinlikle caiz değildir. Çünkü orada Çünkü orada haram bir gelir olmuş oluyor. Dolayısıyla sadece iş değil. Yani Müslümanlar mesela adam dükkanını birisine kiraya veriyor. Adam alkollu içki satıyor. Veya hatta İslam'a zarar verici CD'ler, kasetler şunlar, bunlar, modalar, memleler şunlar bunlar. Dolayısıyla Müslüman yani değil ki Müslüman kadın <gülüyor> bu mus <gülüyor> aynı zamanda Müslüman erkekle de alakalıdır. Vallahu alem. Ölmek üzere olan kişilere telkin vermek nasıl olmalı hocam? Devamlı burada hadislerde özellikle Sahih e, Riyadu Salih'a bakıldığı zaman Riyadu Salih'inde bu konuyla ilgili İmam Nevi rahimeullah bu konuyla ilgili bir konu bir konu açmış. Ey bab. Özür, özür, özür. Kişi sekeratla karşı karşıya geldiği zaman geçmişte alimler Yasin Suresini okuyorlardı. Bazı alimler de diyorlar ki bu nedir? Bu zayıftır. Ve o kişiyi devamlı kelime-i tevhidle terkin etmek. Yani değmeyecek sen söyle. Çünkü o kişiyi o sancılar içerisindeyken söyle bir kişi abi. sen söylersem adam kızar mızar Ben ne haldeyim? O geliyor bana neyi söylüyor. Kendi kendine veyahut arkadaşlarıyla ve diyecek ki ikide bir böyle yani la ilahe illallah onu kızdırmadan çünkü o adam özellikle hastalar genelde bazı hastalar sancı içerisinde şu içerisinde bu içerisinde oldukları zaman üstün takvada da olmadıkları için bazen bu kişilerin nasihatinden e, kızıyorlar. Ve kızdıkları için onun kıcığına o sözü söylemiyor. Ve böylece o kişi onun sebebinden, onun yüzünden Allah korusun o kişi o sözü söylemeden böylece canını vermiş oluyor. O zaman kişi elinden geldiği zaman devamlı orada olan kişi şahıslarla otururken kendi aralarında böyle devamlı e, ahiretle ilgili ayetler, azapla ilgili ayetler, cehennemle ilgili ayetler, cennetle ilgili ayetler, hadisler bu tür ayet ve hadisler yani alimler diyorlar ki terğib ve terhîb, korkutucu ve uyarıcı veyahut müjdeleyici ayet ve hadisler. Ve özellikle kelimetet tevhid, devamlı la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammedur Resulullah. Ama kişi takvalıysa, şahıs ve onun kızmayacağını tahmin ediyorsa diyecek ki kul ya Muhammed, kul ya Hasan, kul ya Ali la ilahe illallah diye ne yapıyorlar? Ona telkin ederler. Ve kişi öldükten sonra kelime-i tevhidi telkin yapmak veya da Yasin suresini okumak kesinlikle bunlar caiz değildir. Yalnız bazı alimler demişler ki kişi sekarat esnasındaysa Yasin suresini orada okumakta bir beis yoktur diye söylemişler. Tamam mı? Veya hatta işte dediğimiz gibi ahiretle ilgili cehennemle ilgili, cennetle ilgili ayetleri onun yanında okumak ama öldükten sonra üzerinde Kur'an okumak veya hatta mezarlarda burada tel, Türkiye'de telkin yaptıkları gibi yani ona işte sanki onu şey yapmıyorum yani bu işitsen işitse bile yani ona cevap vermeyecek. Telkin kişi sekarat esnasında ya yapılır. Öldükten sonra değil. Yani orada kelime-i tevhid telkin yapılır ve bu gibi hoş hadisler ve ayetlerle ne yapılır hatırlatılır. Olur ki o kişiyi Allah delle celaluhu ona nasip eder. Ve o telkin ettiği kelime-i tevhid üzerinde ölebilir. Allah'u alem. Erkek ve kadının diyor tokalaşmasında haram işleyerek bu harama giriyorsak diyor ahirette bunun cezası veya ahirette ceza çekecek miyiz? Aleyhisselatü vesselam aleyhisselatü vesselam sahih hadiste diyor ki bir erkeğin bir ona haram olan bir kadın kadına dokunması veya da tokalaşması diyor kafasına kafasına balyozla diyor çivi çakmaktan çok daha çok daha beterdir. Ve kesinlikle İslam'da nikah'e düşen nikaha düşen erkek ve kadının birbirine nikaha düşen kadın ve erkeklerin birbirleriyle tokalaşması musafa yapması kesinlikle haramdır, haramdır, haramdır. Dolayısıyla haram ise bu haram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 ceza hak ettikleri kadar onlara ceza verdikten sonra tekrar cennete götürecek vallahu alem. Abi ben sorayım. Bu seninki. Yeni Sor. doğan gö çocukların görevleri <gülüyor> nelerdir mesela? Yeni doğdu ya. Bir tane şey şey de de daha sorayım. Doğan çocuğun görevi mi var ya? Yani ee, yeni, mesela yeni bir çocuk doğdu. Görevi ne? Ne yapmalıyız ona karşılık? Babanın görevine. Bizim görevimiz yani.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 e, bu hadis diyor şahitleriyle hasendir diyor. O zaman ne yapar? Sağ kulağında ezan okur. Yalnız e, daha başka alimle diyorlar ki bu hadis zayıftır. E, hatta sağ, sağ kulağa bile ezan okunmayacak. Ne sol Kamet kâmet ne sağ kulağa ezan. Eğer e, ezan ve kâmet okunmayacaksa o zaman güzel bir isim hafta içerisinde e, sünnet yapılır.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 Ee, Güne hafta içerisinde ona akika yapılır. Erkekler için olan çocuk için iki koyun ve da iki e, iki ne diyorlar ona? Koç. iki koyun veyahut da iki koç veyahut da iki keçi. Neyse tamam mı? Bir iki fark etmez. Fark etmiyor çünkü burada şart koşulmuyor. Yani diğer şeyler gibi şart koşulmuyor. Ama ne kadar güzel saçlar çok daha iyidir. Eğer kız ise bir koyun veyahut da bir keçi, bir keçi veyahut da bir koç kesilir. Ee, yine bu hafta içerisinde ne yapar? Saçlarını keser. O saçların ağırlığı kadar gümüş değerinde sadaka verilir. Başım mesela saçını kesersin. Ondan sonra onu dartarsın. O e, ağırlık kadar e, gümüş değerinde sadaka olarak verirsin. Veyahut da bir yüz riyaz bir fakire verirsin. Bir sakıncası yoktur. Hatta bazı alimlere göre hakika vaciptir. Bazı alimlere göre sünnettir. Bazı alimlere göre sünnet bile değildir. Örneğin Hanefilerde Akika sünnet değildir. Şafiilerde ve başkalarında sünnettir. İmam Elbani Rahim Allah diyor ki hakika vaciptir. Allah'u merhunu fii hakikatin. Allah'u alem. Eee yani, getirmedi. getirmedim. Biz zaten bir 10 dakika kızabilirim öyle. Selmani Farisi'nin Fatiha Suresi'ni Farsça'ya çevirmesini ve İmam Azam'ın Fatiha Suresi'nin Farsça tercümesinin namazda okunacağına izin vermesini açıklar mısınız? Bu rivayet doğru değildir. Yani burada İmam Farisi e, İmam Selman el Farisi radıyallahu anh Fatiha'yı Farsça çevirip de yani namaz esnasında Farsça okunması ve okuduğu doğru değildir. İmam, İmam Abu Hanif Rahim Allah bu görüşü benimsemiş. Yani bir kişi Fatiha'yı hiç bilmiyorsa tamam mı? Fatiha'yı bilmiyorsa tesbih de bilmiyor, tehlil de bilmiyor, tahmid de bilmiyor. Yani sadece Fatiha'nın mesela Farisi'dir, İngiliz'dir efendim Çünkü. Fransız'dır efendim Türk'tür efendim Neyse artık kişinin dili neyse Müslüman oldu da Müslümandır. Evet. Fatiha'yı öğreninceye kadar, öğreninceye kadar ne yapması? Fatiha'yı bilmiyorsa diyecek ki Subhanallah hmm. ve'lhamdülillah hmm. ve la ilahe illallah hmm. hmm. Eğer bu tesbih, de, de tehlil, de bilmiyorsa o zaman imam -ı, imam -ı azam rahimahullah e, diyor ki o Fatiha'yı diyor Farsça ne yapabilir? Okuyabilir. Çünkü adam Arapça bilmiyor. ne ya. zamana kadar öğreninceye kadar. Diğer alimler ise kesinlikle buna cevap vermiyor. Yani cumhur bunu kabul etmiyor. İmam Abu Hanife rahimahullah bunu kabul etmiş. Ve en doğrusu cumhurun görüşüdür. Allahu alem. Son soru Şimdi. İlham ne demektir? Dini açıdan ilhamın bir bağlayıcılığı var mıdır? Vahiy ile ilhamın farkı nedir? Keramet ve ilhamın varlığını gösteren ayet veya hadis var mıdır? Şimdi ilham biliyorsunuz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, e, Nebi olmadan önce Allah Celle Celaluhu hem rüyada hem de uyanık iken ona bazı ilhamlar veriyordu ve biliyorsunuz o rüyada gördüğü tatlı ve güzel rüyalardan dolayı ve verdiği Allahu Teala ona verdiği ilhamdan dolayı 40 yaşına yakın olduğu dönemlerde ne yaptıne sallallahu aleyhi ve Doğme Hira Dağı'na çıkardı. Ve orada inzivaya da çekiliyordu. Ve biliyorsunuz Ömer Radiyallahu Teala kana minel Yani Ömer radıyallahu Teala bazen bir şey söylediği zaman hemen onun üzerinde ne yapıyordu? Allah Celle Celaluhu ayet indiriyordu. Bu Allah Celle Celaluhu'nun üstün olan dostları yani takvada üstün olan şahıslar ve biliyorsunuz her mümin Allah'ın velisidir. Doğrusu yani bazı e, tarikat ehli olan Müslüman kardeşlerimiz, vilayeti sadece işte filana filana tahsis etmek doğru değildir. Bütün müminler derecelerine göre Allah, Allah Celle cenab dostlarıdır. Her mümin Allah'ın dostudur. Her mümin ama ne olur? Birisi yüzde on, birisi yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde yüz Allah dostu olabilir. Dolayısıyla kişi Allah'a yakın olabilmesi için Allah'a itaat ettikçe Allah katında ne yapar? Allah katında bu tür firaset kuvvetleşebilir. Onun için bir hadiste bazı alimler zayıftır diyor, bazı alimler hasen'dir diyor. El müminu yanzuru bi nurillah. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Ve yahutta itteki firaset el mümin diyorlar. Ey müminin firasatından sakın. Ne demektir? Yani ne demek sakın? Ey dikkat et. Yani sen mümini kandırayım da şöyle yapayım, kandırmama ne yapayım diye şey yapma. Yani aldanma. Mümin daimli takvalı bir kişi Allah'ın nuruyla baktığı zaman ve Kur'an ve sünnet kültürüyle kültürüyle kendini yetiştirdiği için kola kola bir kişinin ona ne yapar? Onu kandıramaz ve onu özellikle din konusunda kandıramaz. Çünkü o kişi Kur'an ve sünnetin çerçevesi içerisinde olan kültürle kültürlendiği için ne yapıyor? Devamlı dikkatli bir şekilde konuşuyor. Ve bazen bu takvasından dolayı bakarsın ki Allah Celle Celaluhu o kişiye rüyasında veyahutta uyanık iken ona o kişiyi bazı güzel şeyleri ne yapıyor? Tevcih edebilir. İlham budur. İlham ile vahiy arasındaki fark. Vahiy direkt Kime geliyor? Resullere geliyor. Kesinlikle Resullerden başka hiç kimseye vahiy gelmez. Meryem'e veyahut da Firavun'un hanımına gelen bu şey, alemine diyorlar ki bu ilhamdır, vahiy değildir. Tamam mı? Ama vahiy sadece Resullere iner. Ve bazı bazı şahıslar, özellikle tarikatta bazı şahıslar maalesef şiddet bu tür iddia'yı iddia edenler var. Ey biz Allah tarafından ne yapılıyor? Biz Allah tarafından bize ilham veriliyor. Ve bazıları diyorlar ki işte Ali Satt ve selamla görüşüyoruz. Özellikle Rafizi Şiiler diyorlar ki şu anda Irak'ta bizzat Şeyh Adnan Arur ile bir tartışmada diyor ki ben şu anda Irak'ta kayanın içerisinde olan Mehdi ile ayda bir görüşüyorum diyor. Yani o seviyeye çıkan şahıslar var. Ve bu kesinlikle doğru değildir. Ve şiiler biliyorsunuz Rafiziler resullere vahi indiği gibi ehlibeyte vahi diye iniyor diye iddia ediyorlar. Bu da doğru değil. Resullerden başka hiç kimseye vahi inmez. Allah Celle Celaluhu sadece resullere vahi indirmiştir. Resullerden başka hiç kimseye vahi indirmez. Dolayısıyla Ali ve vesseleme inen Kur'an-ı Kerim vahidir. Ali ve vesseleme inen hadis vahidir. Ama hadis Kur'an gibi okumak yani tilaveti tilavetinden dolayı sevap kazanmıyor. Ama Kur'an'ı okurken manasını bilmese bile Müslüman ise o Kur'an'ın yani sevap kazanmak niyetiyle okuyorsa o e, okuduğu ayetlerden ne sevap alıyor. Yani örneğin elif, lem, mim dediği zaman elif, elif e, on sevap, on hesenedir. Lem, on hesenedir. Mim, on hesenedir. Böylece elif, lem, mim dediği zaman otuz tane hesene kazanıyor. Manasını bilmiyorsa bile tabii ki en doğrusu manasını anlayarak Kur'an'ı okumak çünkü Kur'an anlaşılması için inen bir kitaptır. Yani e, bu kitapta emir ve yasaklar var. Öyle değil mi? Kıssalar var, emir ve yasaklar tevhitle ilgili, şirkle ilgili, şunlar ilgili, helal ve haramla ilgili, Kur'an nedir? Bu tür ayetlerle doludur. Hadisler gene o şekilde vallahi aleyh. hocam Musa Yani bu ilhamdır, bu vahiy değildir. Yani Allah Allah Celle Celalü ve Âlehi ve ee, örneğin Muhammed aleyhisselam'a ayeti indirdiği gibi veya Issa ya, ve Yahya Musa'ya e, indirdiği gibi değil. Bu ilhamdır. Burada alimler diyorlar ki bu ayetteki buradan vahid denilen kasıt ilhamdır. Yani Allah Celle Celaluhu ona ilham ediyor. Meryem'e gene o şekilde aleyhissalem. Subhanallah. Estağfirullah. Edevallahu subhanakallahumma ve hamdika shallallahu ale Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Şunlardan bir sorudan İçeriden geldi. Bitti. İçeriden geldi. Bir duyup bekliyoruz. İmniyorlar. Tamam. Söylerim abi. Namazı kıldıktan sonra e, necasetin olduğunu gördüğümde diyor. Namazı tekrar kılmalı mıyım? Bir, rüya sadece ibadetler... O ayrı olur. soru ayrı Bir daha soru ha, soru tamam. cevap verelim. <gülüyor> ki karıştırmayalım. Kafamız o kadar şey değil yani. Evet. Bir kişi namaza kalktığı zaman namaz yani e, kendisinde necaset olduğunu fark etmeden sonradan namazı kıldıktan sonra necasetin onda olduğunu fark ettiyse ayet diyorlar ki onun iade etmesine gerek yok diyorlar. Ha, İyi, evet. Diye. Yani riya sadece ibadetlerde olunca şirke mi gireriz diyor riya sadece ibadetlerde mi olunca şirke gireriz? Yok ya, dışındaki şeyler riya olur mu? Riyakarlık karlık <gülüyor> ibadet esnasında ve ibadetin dışında olan şeyler oraya karlık gerçekten Allah rızası için değil de gösteriş için insanlar detsinler diye riya yapıyorsa işte bu riyakarlıktır. Ve riyakarlık biliyorsunuz bir yani küçük şirktir, büyük şirk değildir. Ama bazen bu riyakarlık bazen büyük şirke götürebilir. Nasıl olur bu? Yani riyakarlık asıl etibariyle küçük şirktir, büyük şirk değildir. Ancak buradaki riyakarlık özellikle ibadet esnasında, tamam mı? Yani adam hiç namaz kılmıyor. Örneğin Nusayriler gibi. Nusayriler namaz kılmıyor aslında. Ama kefilleriyle, kefilleri oraya geldiği zaman veyahut da keşfetmemeleri için oradaki mahallede veyahut da mantıkada o şahıslar, Namaz kılmadıklarını görmemeleri için ne yapıyorlar? Hmm. Riyakarlığı yaparak bunlar namaz kılıyor. İşte bunlar, he, bunlar <gülüyor> nedir? Bu riyakarlık burada yüzde yüz büyük şirktir. Ama bir Müslüman, ister kadın olsun ister erkek olsun örneğin namaz kılıyordu. Namaza girdiği zaman hiç riyakarlık diye bir şey söz konusu değildi. Ama o an için bir kişi evine girdi. Tamam mı? Orada namazını tahsin etmeye başladı. Yani çok daha güzel kılmaya başladı. Hani yüzde yüz o şahıs için değil de aslında Allah için namaz kılıyor. Ama işte hani baksın bak ne güzel namaz kılıyorum gibi işte bu küçük şirktir. Ama kıldığı namaz kesinlikle yüzde yüz Allah rızası içindey. Sadece bunun için kıldıysa o zaman bu büyük şirk olur. Evet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dakika, etrafı. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin çoğu kadınlardandır diyor. Yani cehennemin çoğu kadınlardandır diyor. Aynı zamanda diyor cennet de annelerin ayakları altındadır diyor. E doğrudur. Ali satt e, e, meraca çıktığı zaman diyor ki Ali satt biliyorsunuz bu söz bu söz aittimesen mihiraca çıktığı zaman mihracdan sonra söyledi. Evet. Diyor. Yani kadınlar kocalarına karşı çok mankördürler. Dolayısıyla siz kadınlar diyor, kadınlar saati diyor. Yani devamlı sadaka yapınız. Kocalarınıza itaat ediniz. Zira diyor, miraca çıktığım zaman diyor, en çok en çok zenginleri ve kadınları cehennemde gördüm diyor. Niçin? Kadınlarına hayırlık yapıyor. Bazı kadınlar kad kocalarından hırsızlık yapıyorlar. Kocalarından habersiz mesela erkeklerle konuşuyor. Bazı kadınlar kocalarından habersiz zina yapıyorlar. Bazı kadın, yani birçok şeyde kadınlar veyahut da Kocası mesela çok iyilik yapmasına rağmen ufacık bir kötülük gördü ona. Aman sen de bana hiçbir şey yapmadın, bizi perişan ettin şöyle dur böyle dur senden hiç ayrı yok damlın böyle değil. şey yapması evet. Her ee, gün, ben, gün he, Yani bana. böyle damlın ankörlük yapıyor efendim e, veya hatta efendim işte e, e, e, haram olan şeyler takması örneğin şöyle kısa giymesi şöyle açık giymesi şöyle yapması genelde kadınlar. Bu tür şeylerden dolayı aleyhissalatü vesselam yaraca çıktığı zaman bunları böyle çoğunluk cehennemde görüyorum. Bu bir. İkincisi ee, Allah aleyhissalatü vesselam diyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Derken burada demek istiyor ki yani bir oğlan veyahutta da bir kız yani bir kadın veyahutta da bir erkek o erkek ve kadın annelerine Allah'ın koymuş olduğu sınırlar çerçevesi içerisinde ona itaat ederse işte o itaattan dolayı o kişi Allah Celle Celaluhu o kişiyi ne yapıyor? O kişiyi cennete sokuyor. Veyahut da o tür itaattan dolayı Allah Celle Celaluhu o kişiyi cennete götürüyor. Bundan dolayıdır. Yani anne, anne derken de burada yani e, hadisle bu söyledi, söylenen hadiseyle anneler Hakkında söylenen hadis arasında çok büyük bir fark var. Burada Aleyhisselatü Vesselam genel olarak konuşuyor diyor. Cibril diyor beni cehenneme götürdüğü zaman diyor en çok gördüğüm cehennemde diyor zenginler ve kadınlardır diyor. Kimdir bu kadınlar? Namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, zina yapanlar, memne yapanlar, şöy edenler, hırsızlık yapanlar. Yani bu tür kadınlar. Tamam mı? Burada tabii büyük şirkten dolayı olan kadınlar da var. Küçük şirkten de olan kadınlar var. Veyahut da normal küçük haram veyahut da büyük haram işleyen kadınlar da var. Ama öbür tarafta anne dediği zaman anne Müslümandır. Dindardır. Mütedeyyindir. Ve o çocuk annesinin sözünü iki yapmıyor. Ve özellikle din konusunda. Ve dünya konusunda da hele hele dünya konusunda hiç onun sözünden çıkmıyor. Din konusunda Allah'a isyan edici söz söylediği zaman ona itaat etmez. Orada Allah'ın itaati onun itaati üstündedir. Ama dünya konusunda annenin itaati Allah'ın rızasına uygundur. Çünkü dünya konusunda oğlan çocuk veyahut da kız çocuğu dünya konusunda annesine hizmet edip itaatinden çıkmadığı müddetçe işte o anneye olan itaat, hizmet ne yapıyor? O kişiyi cennete yaklaştırıyor. Peki bunun zıttı nedir? Bunun zıttı mesela örneğin bir anne diyor ki kızım, oğlum gel ses yapmasa da böyle yüzüne yüzünü ekşitiyor mesela. Veyahut da dil çıkarıyor. Ah! Sen başımızı yedin gibisi. veya da içtiği halde ses vermiyor. Kızım He. filan ses vermiyor. Kızım, oğlum. İşte bu nedir? Masiyettir. Bu hepsi masiyettir. Ve bu minel hukuk. Yani Allah'a bu kadına isyan ederken tıpkı Allah'a isyan etmiş gibi olur. Bu dünya konusunda ama din konusunda anneye babaya kesinlikle haramda itaat etmek yoktur. Orada Allah Celle Celaluhu'nun hakkı anne ve babanın hakkı üzerindedir. Ama masiyetin dışında meşru olan şeylerde bir oğlan veya çocuk veyahut da bir kız çocuğu annesine ve babasına mutlak manada itaat etmeleri vaciptir. Ey dünya konusunda. Örneğin anne dese ki kızım orada oturma. Kızım orada oturma. Ve kız biliyor ki annesi sırf ona eziyet etmek için diyor ki ona oturma. Yine oturmaması lazım. Oturursa gerçekten günahkar olmuş. Olur. Çünkü her ne kadar ona eziyet vermek için de söylüyorsa tamam mı? Her ne kadar orada oturmak helaldir, meşru'dur. Yine de orada ne yapmayacak? Orada oturmayacak. Sırf annesini razı etmek için. Tamam mı? Kızım şu ayakkabıyı giyme. Kızım şu eve gitme. Kızım şu şunla konuşma. Oğlum şuraya gitme. Oğlum şöyle yapma. Ve burada dil çekme, göz kıtmak, yüz eşitmek bile bütün bunlar hepsi nedir? Bütün bunlar masiyettir. Ha o zaman bu masiyetleri işte zaman <gülüyor> o oğlan o annesinin Annesine masiyetten dolayı o oğlan ve o, o cehenneme gidecek. Ama tam aksinin yaptığı zaman anneye itaat ediyor. Her sözde itaat ediyor. Özellikle ibadetlerde ve dinde itaat ediyor. Din konusunda da dünya konusunda hiç onun kalbini kırmıyor. Evet buyurun anneciğim, efendim anneciğim, baş üstüne anneciğim, canımsın anneciğim gibisi bu tür söz devamlı böyle tatlı sözlerle dünya konusunda annesine şirin bir şekilde her ne kadar o annesi kafir kafire bile olsa kadın kafire bile olsa müslüman çocuk kafire annesine dünya konusunda itaat etmesi ve ona onu idare etmesi üzerinde vaciptir. Dünya konusunda. İşte bu salih amelden dolayı Allah celle celaluhu ne yapıyor? Onu o kişiyi cennete götürüyor. Aynı şekilde babaya da mı? Aynı şekilde babaya tabii. Yani diyor. burada sadece anne zikredilmiş. Yok yani zaten soru öyle soruldu. Yani Hı. soru anne için sordu ama burada yani aynı şey, aynı zamanda baba için. Yani bir kız çocuğu babasına kesinlikle din konusunda ne yapmayacak? İsyan etmeyecek. Dünya konusunda da baba kızına veya da oğluna oğlum şunu yapmayacaksın yapmayacak. Kızım şunu yapmayacaksın yapmayacak. Kızım gelir misin? Hemen baş üstüne. Orada yüz ekşitmeyecek yani babaya karşı, anneye karşı olan sözler, dünya konusundaki her konusundaki hareketler kesinlikle yüz ekşitici sözler veyahutta böyle yüz yani böyle yüzünü şey yapması ne diyorlar ona? Ekşitmesi. Ekşitme mi diyorlar? Değiştirme, çevirme, değiştirme gibi sözler, hareketler böyle el hareketi Kol hareketi, ayak hareketi, dil hareketi, göz kaş hareketi bütün bunlar hepsi anneye babaya karşı kesinlikle büyük masiyettir. Hem de aleyhissalatü vesselam diyor ki annesine babasına diyor tamam mı ee, eziyet edenler diyor cennet kokusunu bile almazlar diyor aleyhissalatü Ve Burada cennet kokusunu almazlar diye bu hadis üzerinde alimler ihtilafa düşmüşler. Alimler derken yani mesela hariciler yanında biliyorsunuz masiyetler küfürdür. El-i sünnet ve cemaat yanında burada demek istiyor ki ey cezasını çekinceye kadar cennet kokusunu görmez veyahut da duymaz veyahut da almaz. Cezasını çektikten sonra iman üzerinde öldüyse el-i sünnet vel akidesi neydi? Mis kadar imanı olsa en sonunda cennete gidecek. Çünkü mis kadar imanı olan bir kişi kesinlikle ebediyen kafirler gibi kafirlerle beraber cehennemde kalmayacak. Ey cezasını çektikten sonra cennetin kokusunu ve cennete girecek. Allahu alem. Mükayet ettin değil mi? Tamam هذا والله سبحانه والله الله عليه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>